Fenne astaqal hadis kitabullah ve hayra el hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalaletin finnar. İmam Nevevi rahimehullah Babı kaza Bu başlıkta İmam Ebu Zekeriya En-Nevevi Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili bizlere iki tane hadis zikretmiş. ve Bu hadise bağlı olarak da bu başlığı bizlere getirmiş. Özel, öncelikle allah Teala'nın Hac suresindeki 77. ayetini kitabına derc etmiş, zikretmiş. Diyor ki Allahu Teala وَفْعَلُ الْخَيْرِ وَفْعَلُ الْخَيْرِ Hayırlı işler yapın hayırlı işlerde bulunun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki, umulur ki, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Yani felaha ermenin, kurtuluşa ermenin, Allah'ın rızasına nail olarak, cennete ulaşmanın yolu arkadaşlar, hayır işlemekten geçiyor. İnsanın, gayesi, hedefi, hem mi, gam mı, nasıl hayır işleyebilirim? Nasıl olur da allah Teala'nın rızasını kazanabilirim? Bu yolları arayarak oralara ne yapması lazım? Gitmesi, oralara oralarda seyretmesi lazım, yürümesi lazım. Sadece yürümek değil, müçtehit olması lazım. Azimli olması lazım, çalışması lazım. İlk hadis İbn Umar radıyallahu anhuma Abdullah İbn Umar radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu hadis Ayrıca bu hadis Riyazu Salihin kitabının 245. hadisi. Yani bu zamana kadar bu kitaptan 245 tane ne yapmışız? Hadis okumuşuz, hadis dinlemişiz. Bu hadisleri okurken en az bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat etmişiz. Sahabelerin adını anmışız. Bu 245 hadis okunurken kim burada bulunduysa allah Teala'nın melekleri de ne yapmış, bunu yazmış. Ahirette ne yapacak? Bu kimse onun karşılığını bulacak. Onun için azimli olun arkadaşlar, ilim talebinde. Aleyküm selamun. Çünkü insanı cennete götürecek olan, cennete ulaştıracak olan yolların en hayırlısı arkadaşlar ilim talep etme yolu. Yani ibadetlerden önce insanın ne yapması lazım? İlim talep etmesi lazım. Ondan sonra ilim talep ederek abid olması lazım, ibadet ehli olması lazım. Ve böyle olan kimselerin de Allah Teala geçen haftaki sohbetimizde söylemiştik. Kadrini, şanını ne yapıyor? Yükseltiyor. Bakın İbn Ömer diyoruz. Radiyallahu anhuma diyoruz. Allah ondan ve babasından razı olsun diyoruz. Yıllar geçmiş. Şeyh Salih el-Useymi olan dediği gibi onların döneminde nice tüccarlar vardı değil mi? Nice zengin adamlar vardı. Nice kahraman insanlar vardı. Desek ki sayın onların ismini bakalım. Kimsenin aklına gelmez. Ama bakıyorsunuz bugün İbn Ömer deniyor. Ebu Hurayra deniyor. Bu da Allah-u Teala'nın ilim ehline vermiş olduğu bir mükafat. En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, "El-müslimü ahul müslim." Müslüman <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin kardeşi yine kimdir? Müslüman olan kimsedir. Yani Müslümanlar kardeştir. Aralarında kuvvet bağı vardır. La yazlimuhu ve yuslimuhu. ne yapmaz Müslüman kardeşine zulmetmez. Ve yuslimuhu onu kendisine yahut ona zulmedecek yani kardeşine zulmedecek insanlara zarar verici insanlara teslim etmez. Kim kanı fi hacete ahihih kan Allah fi hacete. Kim kardeşinin ihtiyacında olursa, kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allahu Teala da ne yapar? onun hacetini ihtiyacını giderir. Allahu Teala da ona yardımcı olur. O men ferce an muslimin kurbeten ferce Allahu anhu biha kurbatan min kurab yevm el kıyamah. Bu hadisatı aslında geçen haftaki derslerimize de almıştık. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kim mümin kardeşinden bir dünyalık sıkıntıyı giderirse allah Teala bu gidermiş olduğu, o kimsenin bu gidermiş olduğu sıkıntıya karşılık kıyamette ne yapar? Onun bir sıkıntısını giderir. Asıl sıkıntı da orada arkadaşlar. Dünyevi sıkıntılara bakın. Günlük sıkıntılar. Ya bugün başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelmiş oluyor insanın. Ama 2-3 gün sonra bakıyorsun ki dünyanın en mutlu insanı gibi davranabiliyor. Dünyanın en mutlu insanı olabiliyor. Ama ahirette öyle değil arkadaşlar. Asıl sıkıntı ahirette yahut asıl mutluluk ahirette olacak. Bu yüzden bizlere ahiret saadetini, mutluluğunu katacak, getirecek amellerden bir tanesi de Müslüman kardeşlerimize ne yapmak? Yardımcı olmak, elimizden geldiği kadar. Başlarına gelen sıkıntıları gidermeye çalışmak. Ve bilmeliyiz ki bu yapmış olduğumuz yardım ile onlardan gidermiş olduğumuz sıkıntı ile allah Teala ne yapacak? Bizlere mükafat olarak kıyamet gününde bir sıkıntımızı giderecek. Bazı insanlar vardır yani kılını kıpırdatmazlar. Hani öyle deriz ya Türkçe'de. Yani önünde, yanında, sağında, solunda arkadaşları, kardeşleri, dinler Müslüman kardeşleri vardır. Yani hal, halini, hatırını sorma, sormaktan bile nedir? Uzaktır yani. Kendini oraya sokmaz. Kendi işiyle, gücüyle uğraşır. Ve şaşırır. Ya işte, ya sen de kardeşimler, ne uğraşıyorsun böyle insanlarla yani? Onun işine koşuyorsun, bunun işine koşuyorsun. Bırak uğraşma gibi nasihetler de edenler olur. Bunlar cahil insanlardır. Niye cahil insanlardır? Çünkü bu hadisi bilmeyen insanlardır. Şayet bu, bu tür hadisleri bilselerdi, o kimseler de gerçekten ne yaparlardı? Kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidererek yardım ederlerdi. Ama men setere muslimen seterehu Allahu Kim bir Müslüman kardeşini örterse, ayıbını, kusurunu, yanlışını örterse, gizlerse, geçen da söylemiştik. Tabii şartları var bunun. Allah da onun kusurunu, ayıbını ne yapar? Kıyamet günü ve dünyada ve kıyamet günü örter. Bazı insanlar var. Allah Teala örtüyor. O ne yapıyor? Açıyor. Açıyor. Hadiste vardı ya. Akşam günah işler. Allah onun ayıbını örter. O kalkar sabahleyin ne var diyor. İfşa eder ayıbını. Ve bazen de kul arsız olunca yani göz açlıyor. Pişman oluyor ama işlemeye devam ediyor. Allah örttükçe o işlemeye devam ediyor. Öyle bir an oluyor ki allah Teala onunla o perdeyi bir kaldı diyor. Çünkü Allah örtmezse Fizan'a gitsen, o gün o işlemek için, orada seni tanıdık birisi ne yapar? Görür, ona rezil olursun. Allah istediği zaman seni ona ne yapar? Rezil, rüsva eder. tabi bu dünyada. Bu hadis, muttefakun aleyh hadis. İkinci hadis, bu babın ikinci hadisi, Ebu Hurayra radiyallahu anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, men nefese an mu'minin kurbeten min kura biddunya, nefese allahu anhu kurbeten min kurbi bi yevmil kıyâme. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, kim? Kim? mümin kardeşinden dünyalık bir sıkıntıyı ferahlatırsa, dünyalık bir sıkıntıyı giderirse Allahu Teala da o kimseden kıyamet günündeki sıkıntılardan bir sıkıntıyı ne var? Giderir. Yani niyet de çok önemli arkadaşlar bu işte. Yani yolda gördüğün bir insanı arabasına binmene, binmesine yardım etmen bile bir sadaka. Yani Allahu Teala'nın dini bu kadar allah Teala'nın lütfu bu kadar geniş arkadaşlar. Bugün insanlar bundan şikayetçi. Bu modernizmde, bu kapitalizmde değil mi? İnsanlar diyor ki ya işte komşuyuz, birbirimizin suratına bakmıyoruz, tanımıyoruz. İşte yardımcı olma adına hiçbir destek, yardım olmuyoruz. Halbuki bunun karşılığı o kadar büyük ki. Şu anda biz anlayamıyoruz. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müjdeliyor. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْصِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا <وَالْآخِرَة> Kim? Durumu sıkıntılı olan, daha dar manada borçlu olan bir kimseye, kimsenin işlerini kolaylaştırırsa, allah Teala da ona dünyada ve ahirette, onun dünyada ve ahirette işlerini kolaylaştırır. Şeyh Sâlel-i Rahman Allah diyor ki Allah Teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor. İmkane zu'srate fenaziratun ila meysara. Şayet borç verilen kimse sıkıntı içindeyse fenaziratun ila meysara. O kimseyi, sıkıntılı olan kimseyi durumu iyileşinceye kadar ne yapın diyor Allah Teala? Bekletin. Durumu iyileşinceye kadar bekletin diyor. O yüzden Şeyh Salihü'l-Uthaymeen rahimehullah diyor ki bu ayetin tefsirinde yani borçlu bir adam sana borcu olan bir adam var. Ve adamın sen biliyorsun ki bir sıkıntısı var. Yani yalancı, sahtekar, borç alıp ödememeyi kendisine adet edinmemiş bir insan. Diyor ki Şeyh Salihü'l-Uthaymeen rahimehullah sen ne yapacaksın? Bu kimseyi bekleyeceksin. Allah Teala'nın buyuru uyarınca. Nereye kadar? Durumu biraz iyileşene kadar. Diyor, kalkıp adamı gidip mahkemeye şikayet etmeyeceksin. Sıkıştırmayacaksın. Evine haciz göndermeyeceksin. Allah-u Teala'nın senden istediği bu. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kim bu şekilde davranırsa allah Teala da ne yapar ona kıyamet gününde dünyada ve kıyamet gününde onun işlerini kolaylaştırır. Bazıları da vardır ki hiç affetmez. Ya o karşıdaki adamın işi kötü gidebilir. Değil mi? O da birisine bağlı olarak bir iş yapmıştır. Ondan dolayı sıkıntıya düşmüştür. Senin paranı belki geciktirebilir. allah Teala'nın ve Resulü'nün senden istediği ne arkadaşlar? فَنَذ۪يرَةٌ اِلٰى meysara. Durumu düzelene kadar, düzlüğe çıkana kadar beklemek. Düzlüğe çıkana kadar beklemek. Hatta Şeyh Salih Al-Ufeymin Rahim'in Allah diyor ki, bazı alimler bu borçluyu sıkıştırmanı, senin bu borçluyu sıkıştırarak alacağını farklı metotlarla almaya çalışmanı haram olarak görüyor diyor. Bekleyeceksin. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِ Müslüman سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا <وَالآخرة> Kim bir Müslüman kardeşini örterse, kusurunu örterse, ayıbını örterse, Allahu u Teala da onun dünyada ve ahirette ayıbını, kusurunu örter. Bu çok önemli bir hasret arkadaşlar. Bazıları var ki, yani bir kişinin yanlışını, bir kişinin kusurunu görmüş olmasın. Anında ne yapıyor? Sağa sola ona buna haber vererek... ...ifşa ediyor. Bu hadisin... ...mefhumu, muhalifi ne? allah Teala da o kimseyi ne var Bu ifşa eden kimseyi dünyada ne yapar? İfşa eder. Bir hatası anında ortaya çıkar. Anında ortaya çıkar. Yani bazen bakıyorsunuz Allah-u Teala... ...kulun işlediği günahı örtüyor, saklıyor. Bazen de bakıyorsunuz ki adam o kadar gizli... ...o kadar saklı yerlerde günah işlemeye çalışıyor... ...veya günah işliyor... Bir de bakıyorsun ki bütün dünyanın önünde adam böyle kameraların karşısında dona kalmış Günahı ile birlikte bütün yeryüzü önündeki insanlara ne yapmış rezil olmuş Allah onu rezil etmiş perdesini kaldırmış çünkü setrini ne yapmış açmış bu tür insanları yani görüyorsunuz müşahede ediyorsunuz bu bir ibret aslında arkadaşlar bu bir ibret yani o günahı işleyen başka insanlar yok mu var Allah Allah kimine örtüyor kimine? Açıyor. Açığa çıkarıyor. Kul eğer o günahlar işlemeye devam ederse Allah-u Teala hayidir. Haya vardır Allah-u Sittir. Örter. Ama kul hala o işin üzerine gidiyorsa o günahı işliyorsa Allah-u Teala o gün o kimseden ne yapar? Bir gün perdeyi açar. Bir de bakmış ki yıllarca işlemiş oldu o günahı gizli. Tek başına Allah'la kendisi arasındayken etrafındaki insanlar, ailesi arkadaşları, dostu, konu komşusu ondan haberdar olmuş. Çünkü allah Teala ne yaptı onu? Rezil etti. Niye rezil etti? Çünkü utanmıyor artık. Bu adam günah işlemekten utanmıyor. Hala günaha doğru gidiyor. Yahu dünyada Müslüman kardeşlerine karşı ayıbını örtme konusunda, kusurlarını örtme konusunda kendisine davranılması gerektiği gibi davranmıyor. İstediği gibi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına öyle davranmıyor. allah Teala da onu ne yapıyor? Bu şekilde rezil rüsva ediyor. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ fi عَوْنِ اَخ۪يه۪ Kul, kardeşinin yardımı üzere, kardeşine yardım ettiği sürece allah Teala da o kimseye var okula o kula yardımcı olur, yardım eder. Yani bugün menfaatler dünyasında yaşıyoruz arkadaşlar. Bu hadisler böyle sanki ilk defa duyan insanlara, yeni duyan insanlara çok şaşırtıcı gibi gelebilir. Ya iyi de hocam biz yani huzur evi olalım, yetimler yurdumu olalım yahut evimizi otele mi çevirelim? Niye? Bu düşünceler insanı kaplıyor. Çünkü modernist bir dünyada yaşıyoruz. Niye? Çünkü insanların artık bütün ne olmuş, menfaat üzerine kurulmuş, para üzerine kurulmuş. Bu sebeple insanların evine ne misafir geliyor, evlerinde ne misafir ağırlanıyor, ne bir kimse Müslüman kardeşi için kolunu kıpırdatıyor. Ne ona yardımcı oluyor. Niye? Çünkü ahiretteki mükafatını insanlarla yapmakta bilmemekti. İnsanlar bilmemekte. Ya mükevap. Sonra bu hadiste başka bir müjde daha var arkadaşlar. O da ilim talebinde bulunan, ilim talep etmek için bir yol tutmuş olanlara çok büyük bir müjde arkadaşlar. Yani bizler bakın burada yıllardan beri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, allah Teala'nın bizlerden istemiş olduğu ilk vacip olan tevhidi öğrenmeye çalışıyoruz. Böyle bakıyoruz kimi arkadaşlarımız var ki ilk günden başladığımız ilk günden itibaren hiç aksatmadan hoca nasıl geliyorsa onlar da o şekilde geliyor. Kimi arkadaşlar var ki bir kayboluyor, bir geliyor, bir bulunuyor, bir bulunmuyor. Bu neye göre arkadaşlar? Bu kimsenin bu işe vermiş olduğu öneme göre. Yani gittiği yolun değerini bilen insanlara İnsanın zihninde olan, beyninde olan bu şeye göre insanın ilme olan hırsı da o kadar artıyor. Kimileri var ki yani sanki hiç ihtiyacı yok. O kadar rahat. Halbuki çok ihtiyacı olacak insanlar. Kimileri var ki bazen ihtiyaç duyuyor, bazen duymuyor. Kimileri de var ki evet ben buna ihtiyacım var. Gidip öğrenmeliyim. Dinlemeliyim, okumalıyım, ilim talep etmeliyim diyor. <gülüyor> Arkadaşlar buraya gelirken yahut ilim talep ederken tutmuş olduğunuz yol var ya, Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim bir yol tutar, o yolda ilim talep etmeye çalışırsa, Allahu Teala ne yapar? Sehhelallahu lehu tarikan ilal cenne. allah Teala o kimseye cennete giden bir yol açar. allah Teala o kimseye cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Aynen böyle arkadaşlar. Biz mesela pazar günleri Kur'an dersleri yapıyoruz ezber yapmaya gelen, ezber dinletmeye gelen, Arapça öğrenmeye gelen arkadaşlar bakıyorlar ki gerçekten yani hayatlarında farklı bir pencere açılıyor, şu i̇şte Kur'an'a olan önem artıyor, namazlarında ezberlerinden okudukları sureler genişliyor, Allah'ın kelamının anlamaya çalışıyorlar, ibadete olan hırs daha da artıyor, yani bu gözlemlenen bir şey arkadaşlar. Daha ahirete gitmeden önce insan ilim talep etmek için bir yola koyulursa, allah Teala daha dünyada ne yapıyor? Cennete giden yolu ona kolaylaştırıyor. Bakıyorsun ki sabah namazına kalkmış, koşa koşa camiye gidiyor. Bakıyorsun ki gece, almış eline her gece 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa günde birkaç yüz Kur'an okuyor. Neden? Çünkü bir adım atınca ilim talebine allah Teala ona ne yapıyor? Cennete giden yolu kolaylaştırıyor. Bu Allah-u Teala'nın vaadi. Kimilerine de var ki yani bırakın eline kitap almayı yani bir hadis dinlemek böyle üzerine onun ne gibi dağların üzerine koyulmuş o dağların üzerine koyulup da omuzlarında o yükü taşımış olan insanın hissettiği duygularla derse geliyor <gülüyor> bir topluluk Allah'ın evlerinden beytlerinden, mescitlerinden, bir mescitte toplanır da Allah'ın kitabını okurlar. Aralarında onu müdaresi eder. Onu çalışırlar. Anlamaya, ezberlemeye çalışırlar. Okumaya çalışırlarsa illa nezelet aleyhi mussekine. Onların üzerine, o topluluğun üzerine diyor aleyhissalatü vesselam ne iner? Sekinet iner. Huzur iner. Bir sükunet hissedilir orada lügasiyet humur onları rahmet sarar ve haffethumu'l onları melekler kuşatır onları melekler kuşatır ve zekeruhumullahu Allahu Teala o ilim talebeden Allah'ın kitabını okumak için toplanan insanları Allahu Teala kendi katındaki meleklere beraber zikreder sayar yani allah Teala anıyor sizi arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Sizin adınız, isminiz, kim tarafından zikrediliyor, kim tarafından anılıyor? Allah tarafından anılıyor. Yani bu, bu ilim meclislerinin arkadaşlar sadece burada böyle gelip giderek, oturarak ee, birkaç hadis dinleyip eve dönmek olarak telakki etmeyin, algılamayın. Gelin ki allah Teala, Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere ne yapıyor? Kendi katındaki meleklere bizleri, sizleri, bu ilim talep eden insanları anıyor. Zikrediyor. Ve ben battâ bihî ameluhu, lem yusri' Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki, kimin diyor ameli o kişiyi hafifletir, duraklatırsa, yani kimin ameli az olursa, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Onun soyu, nesebi ona ne yapmaz? Fayda vermez. Yani ben zenginim. Ben soyluyum. Benim makamım var, şöhretim var. O halde o halde Allah katında da iyi insanlardan olurum. Zannına kimse ne yapmasın? Kapılmasın. Kimin? Ameli kişiyi ağır bir şekilde yolunda seyrettiriyorsa sen. Yani ameli az ise bilsin ki onun nesebinin soyunun ona bir faydası ne yapmayacak? Olmayacak. Birkaç hafta sonra hadislerde gelecek Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanından bir adam geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam yanından bir adam geçiyor, bir zat geçiyor. <gülüyor> Ve Aleyhisselatü Vesselam yanında oturan adama diyor ki yanında da bir birisi var, bir zat var. Ma ra'ayuka fi Bu geçen adam hakkındaki görüşün ne diyor? Yani bu adamı nasıl Yanındaki Yanındakine soruyor. Diyor ki yanındaki de raculun min esrafin nas. Yani bu adam insanların tabaka olarak üst seviyesinden olan saygın, saygın toplumda yeri İyi olan bir insan olarak bilirim ben bunu diyor. Ve devam ediyor diyor ki: "Ha da vallahi in khataba en yunkah." Yani kız istese kız verilir. Ve in şafa en birilerine aracı olsa aracılığı kabul edilir. Böyle bir adam olarak biliyorum bunu diyor. Yani eli ayağı düzgün, parası malı mülkü var, soyu sopu iyi. Kız istese verilir. Aracı olsa aracılığı kabul edilir diyor. Fesekete Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem susuyor, sükut ediyor. Sonra merra raculun ahar. Aleyhisselatü vesselamın önünden başka bir adam geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakine. Ma yuke fihada. Bu ikinci geçen adam hakkındaki görüşün ne? Yani nasıl biliyorsunuz bu adamı? Diyor ki, ya Resulullah da raculun min il muslimin. Bu diyor Müslümanların fakir garibanlarından Ha darı in Kız istese kız verilmez. Ve in şefa aracı olsa, abi şunun içini görünse derler ki ya sen kimsin kardeşim. Yani. Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Ve in li Konuşsa konuştuğu zaman sözüne değer verilmez. Dinle, sözüne kulak verilmez. Böyle bir adam diyor. İkincisi de. Şimdi bu hadis neye bilen söyledik? Aleyhisselatü vesselam'ın okuduğumuz sözleri yani. Kimin ameli az ise, hafif ise o kimseye soyu sopu, parası, malı, mülkü, şerefi saygınlığı fayda vermez. vermez. Diyor ki Aleyhisselam. bunun üzerine Hâzâ hayrun min hâzâ hayrun min mil'il ardi misli hâzâ. Bu ikinci adam bu ikinci adam o Müslümanların garibanlarından olarak söylediğin adam birraz önce geçen adamdan onun gibi yeryüzü yeryüzü dolusunca bir adam bir ara getirsen hepsinden daha hayırlı diyor. Allah katında daha hayırlı. Hatta bazı rivayetlerde geliyor ya Aleyhissalatu vesselam diyor o, o öyle kimseler vardır ki eşa agbar yani böyle Üstübaşı böyle şeydir. İnsanlar pek ona dikkat etmezler. Galibandır, miskindir, zavallıdır. Ama diyor yemin etse Allah'a yemin etse Allah onun yeminini, yeminini ne yapar? Yerine getirir. Böyle insanlar da var. O sebeple arkadaşlar salih amellere önem vermemiz gerekiyor. Hayırlarda bulunmamız gerekiyor. Hayır denince birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi de İmam-ı Nevevi zikretmiş olduğu, burada bizlere bu bapta zikretmiş olduğu Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek. Onların ihtiyaçlarını gidermek. Halini, hatırını sormak. İkinci bap, bab-ı şefa'a. Şefaat babı. Buradaki şefaatin maksadı arkadaşlar, manası aracılık. Bir kimsenin istediği olumlu şeyin ona verilmesi Yahut istemediği bir şeyin ondan defedilmesi, uzaklaştırılması için o kimseye aracılık etmek. Şefaatin zaten sözlük manası bu arkadaşlar. Şefaatin sözlük manası zaten bu. التvasut lil gayr, <gülüyor> licelbil menfa'a ve defil mazarrâ. Başkasına onun istediği iyiliği celp etmek, onun korktuğu, sakındığı, kötülüğü ondan def etmek için vasıta aracılık yapmak. Şefaat manası bu. Bazen yeryüzünde insanlar arasındaki ilişkin genelde böyledir. Senden birileri aracılık yapmak isterler. Ya işte derler nasıl bilirsin? Veyahut da ne yapalım? Senin burada ne yapman lazım? Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Müslüman kardeşine şefaat etmen lazım. Diyor ki Allah-u Teala وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَا يَكُنْ لَهُ Kim iyi bir aracılıkta bulunursa, vasıta olursa yekun lehu nasibun minha bu yapmış olduğu iyiliğin payını nasibini ne var Allahu Teala'dan alır karşılığını bulur İlk hadis van an Ebi Musa el radıyallahu anhu قال كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem izâ etâhu talibü hâceen aqbala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ihtiyaç sahibi bir adam geldiği zaman bir adam geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hep ihtiyaç sahibi insanlar gelirmiş. İhtiyaçlarını arz ederlermiş. Sıkıntılarını arz ederlermiş. Sunarlarmış aleyhissalatü vesselam'a. Kimisi yemek için geliyor, kimisi borcu için geliyor. Birçok nedenlerle gelen insanlar var. Ve aleyhissalatü vesselam yanındaki arkadaşlarına dönüyor. Ve diyor ki, işfe'u tu'ceru. Tu Bu adama aracı olun, tu'ceru. Tu ve sevabınızın sevabınızı ne yapın? Alın. Bu çok önemli arkadaşlar. Dedi ki deminden, bazıları akıllı kıpırdatmıyor. Bazıları var ki, kardeş için canını, malını feda edecek tarzda, şekilde öne atılıyor. Ve yakdillâhu ala lisan-ı <Sessizlik> ma ahab. Sizler aracı olun, ecrinizi alın. Zira allah Teala İstediğini, allah Teala dilediğini peygamberinin lisanıyla, diliyle ne yapacak? Hükmedecek. Meydana getirecek. O vuku bulacak diyor. Muttefakun aleyh. Ve ibn Abbas radıyallahu anhuma fi kısati berira ve zavciha. Ashabtan berira radıyallahu anha kocasından boşanmak istiyor. Kadın. O günkü devletin hakimi, reisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip fesh nikahın boşanmasını talep ediyor. Kale lehan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam diyor ki kadına leu râca'tihi yani kocanı kabul etsen, ayrılmasan, boşanmasan ne olur? Yani aleyhissalatü vesselam aracı oluyor. Kadın diyor ki ya Resulallah te'muruni bana emir mi diyorsun yani? emrederek mi söylüyorsun? Çünkü Emir ne yapacak hemen <gülüyor> sem anva taatan sem anva işittik ve itaat ettik. Sahabeler de böyle arkadaşlar. Yani kadın kocasından ayrılmak istiyor boşanmak istiyor yaşayamayacağını karar vermiş. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam teşvik edercesine yani boşamasan kocanla beraber olsan onu geri alsan zengin de bir kadın parası da var. Rivayetlerden hatırladığım kadarıyla kadın diyor ki etemuroni <gülüyor> yani bu Emir mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki قَالْ اِنَّمَا اَشْفَعَ Hayır. Ben aracı oluyorum. Yani emretmiyorum sana. Aracı oluyorum. Şefaat. Şefaatçi oluyorum. Diyor ki kadın "La حَاجَتَ لِي فِيهِ O halde benim ona yani bu adama neyim yok bir ihtiyacım yok. Onunla yaşamak istemiyorum. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ama bakın insanlığın içinde gelmiş, gel, geçmiş insanlığın içinde en şereflisi olan, en hayırlısı olan, Allah katında Allah'ı bizler arasında en iyi bilen, ondan en çok korkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi ne yapmıyor? Erinmiyor arkadaşlar. Ashabtan birisinin ihtiyacı için gidiyor ne yapıyor? Şefaatçi oluyor. Aracı oluyor. Bizler de bu şekilde ne yapmalıyız arkadaşlar? Nebi sallallahu aleyhi ve örnek alarak davranmalıyız. Diğer bir bab, babul ıslah beynen nas. İnsanların arasını ne yapmak? Düzeltmek. Islah etmek. Ara bulmak. La hayra fî kethîrim min necvâhum. allah Teala şöyle buyuruyor. Nisa suresinde. Onların konuştukları konuşmalarda kendi aralarında konuştukları konuşmalarda çoğunda hayır yoktur. Yani i̇nsanların konuştuğu konular, sohbetler, hayırsız genel manada hayırın olmadığı boş şeylerdir. İlla men emara bi sadaka. Kim sadaka emretmeyi söyler. Ev <gülüyor> ma'rufin yahut ma'ruf iyilik yapmayı ister, söyler. Ev islahin beynel nâs. Ya insanlar arasında ıslah, arabuluculuk yaparsa bunlar müstesna. Bunların konuşmaları nedir diyor Aleyhisselam? Hayırdır. Ama bunların dışındaki konuşmalar nedir arkadaşlar? Hayır değil. Boştur yani. Diğer bir ayette ve sulhu hayir Allah Teala diyor ki sulh, barış nedir? Hayırdır. Hemen bu ayetin devamında diyor ki Allah-u Teala uh, ziratil enfusu Nefislerde ne vardır diyor? Bencillik, kendini beğenmişlik, kıskançlık, cimrilik vardır. Yani diyor ki ilim ehli, barış isteyen bir insan, ıslah isteyen bir insan ne yapmayacak arkadaşlar? Bazı menfaatlerini öne sürmeyecek. bencil olmayacak. Bazı şeylerden de çıkarlarından da ne yapacak? Vazgeçecek. Şayet vazgeçmezse ne olmaz? Sulh olmaz, anlaşma olmaz. Diğer ayette Enfal suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah'tan sakının, takvalı olun. Bu aslihu zete aralarınızı, birbirinizin arasını, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Düzeltin. Hucurat Suresi'nde de allah Teala buyuruyor ki İnnemel mu'minûne ehvah Mü'minler Kardeşim. kardeştir. Fe aslihu beyne akaveykum Kardeşlerinizin arasını ne yapın? Islah edin. Birinci hadisimiz Ebu Hurayra radiyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Kullu sulamâ minennâs aleyh sadaka İnsanda bulunan her eklem, her mafsal için bir ne vardır? İnsanın vermesi gereken bir sadaka vardır. ''Kullu yevmin tatlu'u fîh şems.'' ''Güneşin her doğduğu gün.'' Yani her gün bir insanın vücudundaki eklemler kadar sadaka vermesi gerekiyor arkadaşlar. ''Tadilu beynel isneyni sadaka.'' ''İki kişinin arasında adaletli olarak hükmetmen, onların arasını düzeltmen nedir?'' Sadakadır. Yani sadaka deyince aklımda sadece param var, gideyim fakirlere vereyim, değil. ''Değil.'' وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا Bir adamı arabasına, aracına, bineğine, binitine binmesi için yardım ederek onu bineğine, binitine bindirmen bir sadakadır, diyor. اَوْتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ sadaka. Yahut aracına, binitine, arabasına onun eşyasını kaldırıp koyman bir sadakadır. Kelime tutta yibetu sadaka. Güzel söz sadakadır diyor. Yani sen kardeşini görüyorsun, ona güzel söz söylüyorsun, tebessüm ediyorsun ve güzel söz söylüyorsun. Bu nedir? Bir sadakadır. Böbül kat vatin temşihha ilasadaya sadaka. Namaza giderken atmış olduğun her adım nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Ve tümüyle sadaka. Ondan önce namaza giderken 60 olduğun arkadaşlar adımda toplam üç tane fazilet var. Yani camiye giderken sen her adımında çok büyük ecirlere, çok büyük mükafatlara nail oluyorsun. Ama bunun farkında değilsin. Birincisi sadaka. Her adımın camiye giderken 60 olduğun her adım bir sadaka. Diğeri allah Teala atmış olduğun her adımla senin dereceni ne yapıyor? Yükseltiyor. İkinci mükafat da bu. Üçüncü mükafat, her atmış olduğun adımla senden bir günahını siliyor. Bazı rivayetlerde arkadaşlar, sadece camiye giderken değil, camiden dönerken, evine dönerken de atmış olduğun adımlar birer mükafat. Yani gitmen ve dönmen Allah'ın sana vermiş olduğu büyük bir kalimet, fazilet. Ve tumitu'l-eza sadaka. Yoldaki taşı, yoldaki insanlara eziyet veren, daha genel manada insanlara zarar veren şeyleri kaldırman bir sadakadır. Yani insanları yolunun üzerinde olan bir şeyi, bir engeli kaldırman nedir? Der sadakadır. Evet. Bu hadisle birlikte kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu babın hadislerini bitirir. Ondan sonra önümüzdeki hafta yine diğer babdan devam ederiz. Önümüzdeki hafta çarşamba dersi yine perşembe günü olacak. Ondan sonra normal seyrine, çarşamba gününe dönecek. Önümüzdeki hafta sınavlarım bitiyor benim. Allah nasip ederse. Çarşamba günleri mutlaka olarak yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. ve ileyk.